Evet başladık şu an. Başladık. Merhaba Zafer abi. Merhaba Dilek. Merhaba sevgili patron. Merhaba Dilek. İlk Hı. önce bir teknik kontrolleri yapayım. Bir çete bakayım da. Klasik. Bir olmadıysa devam edelim. Evet. Sesimiz geliyor mu diye. Sesimiz geliyor mu millet. Bir çette yazarsanız bir kontrol edeyim. Ona göre devamını getirelim. Her şey şugur yazıyor. Kim yazıyor? Oromen. Oromen. Ne demiş? Her, Her şey şugur. Şey Her şey şugur. Evet, gelmiş sesimiz, ses geliyor, sıkıntı yok. Her hafta bu kontrolü yapmadan yayına başlayamıyoruz. Yok biz, abi, şey bende artık hastalık oldu. Kesin bir şey olması lazım. <gülüyor> Aman diyim lütfen ya. Böyle Şimdi söyledin ya. Şimdi söyledin ya, kesin bir sıkıntı çıkar. <gülüyor> %100. %100 dedi kesin çıkacak. <gülüyor> Uzattıkça daha çok çıkmasına. Şey şey Evlene. Enerji gönderiyor ee, böyle negatif enerji. Kuantum. Herkese merhaba. Kuantumcu ya. Cem zaten Benim bu işleri kuantumcu. iyi bilir. Evrene ne verirsek? Evren bize bunun iki katını gönderdiği için sevgili Cem. Ya o kadar okuluk, okuduk. O kadar okuduk. Bu kadar kolaydı. Niye bize eziğe çektirdiler? <gülüyor> Anlamıyorsanız anlatırız. Bir sürü kanal var YouTube kanalı. Ben gördüm. Kuantum anlatıyorlar. Pozitif enerji. Şart. <gülüyor> Yine bir çarşamba günü. Kayıp Öyküler serimizde bir aradayız. Bugün üçüncü bölümde kalmıştık. Valinor'un gelişi ve yok, baların gelişi ve Valinor'un kuruluşu bölümünün yani üçüncü bölümün ikinci parçasıyla bir aradayız. Yine canlı yayında yapıyoruz. Yine sorularınızı alacağız bölüm sonunda. Yalnız bu sefer son on dakikasını chat'i bütün izleyicilerimize açacağız ki belki bölümle ilgili anlamadıkları yerler olursa bize sıcağı sıcağına sorsunlar diye. Daha doğrusu deneyeceğim açmayı. beceremezse kusura bakmasın. Evet. Beceremezse Cem beceremeyecek. O yüzden yani beceremeyen <gülüyor> ben olmadığım için istediğiniz gibi kusura bakabilirsiniz. Yorumlara bunu belirtebilirsiniz. Bu ne biçim yayın? Rezalet, böyle şey mi olur falan gibi şeyler yazabilirsiniz. Yani. İçimizdeki İrlandalılar <gülüyor> Evet. <gülüyor> Ama Cem diye belirtin. Legendürüm yazarsa üzerimi almıyorum ben de. yerden teklif falan mı aldı acaba? <gülüyor> Kimden mi? <gülüyor> Yok abi bana kim teklif edecek ya böyle Büyük Yayın. kanallar peşindeymiş abi. Vallahi bana da öyle geliyor. Büyük kanallar. Öz hakiki lejenderiyim. <gülüyor> Geçenlerde birisi yazmıştı. Evet. Şimdi öncesinde, yayının öncesinde şöyle bir duyuru yapmak istiyorum. Ee, müsaadeniz olursa sevgili patron ve sevgili Zafer abi. Bence sakınca yok. Buyurun direkt. Şimdi bizim izleyicilerimizden e, İstanbul... İzli'den bir öğretmenimiz var, Ayşe Hasret Özmen. Kendisi bizim devamlı izleyicimiz ve daha önce birkaç kez hem Discord kanalımızda hem de YouTube üzerinden, mail üzerinden konuşma, sohbet etme şansı bulduk kendisiyle. Ee, kendisi iki okulda öğretmenlik yapıyor İzmir'de. Selçuk Cumhuriyet Ortaokulu ve Şehit Polis Demet Sezen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. Bu okullar e, ihtiyaçları olan depremden etkilenmiş, Özellikle e, kütüphane, eğitim salonu gibi alanlarda birçok farklı alanda eksikleri olan okullar depremden etkilenmişler. O yüzden iki, bir tane okulun e, iki tane binası zarar gördüğü için yıkılmak üzere. E, yıkıldıktan sonra da maalesef şu anda zaten içinde kimse barınamıyor, eşyaları da bulunamıyor. Çadırları alınmış bütün eşyaları. Öğretmenimiz bize ulaştı. Büyük bir çabayla kendisi bütün kanalları denemiş, yolları denemiş, herkese ulaşmak adına... Yardım için, kitap desteği için, ekipman desteği için her alanda ihtiyaç gerekiyor okullara. Biz de elimizden ne gelir dedik, böyle bir duyuru yapma gereği duyduk. E, o yüzden hocamızın e, isteğini e, size iletmekle biz aracıyız aslında. Şöyle ki, e, bunların bir tanesi ortaokul dediğim gibi bir tanesi lise. Birçok alanda ihtiyaç var. E, ben bunları yayın sonrasında videonun açıklamasına Sabitleyeceğim ilk yoruma sabitleyeceğim bu eksiklerden işte diyebilir ki birisi ben bu eksiği karşılayabilirim veya ben işte şunu göndermek istiyorum ben küçük ama bunu yapmak istiyorum diye ee, biz sadece hocamızla irtibatı sağlarız aracı oluruz mail olarak bize ulaşsın mail görerek biz de hocamızın bilgilerini okulların bilgilerini kendilerine iletelim direkt hocamızla irtibat kursun diyelim. Sosyal medya hesaplarımızdan da yayın sonrasında bu duyuruyu tekrarlayacağım zaten. Değil mi? Eksik bir şey bıraktın mı sevgili patron Mezafer abi bu konuda? E yok işte yani bu, biz bize böyle bir teklif geldiği için böyle bir şey yardım fırsatı doğdu. Öğrekmenim de geldi bu arada geldim. Ayşe Hasret Özmen şu anda selam e, yazmış. Yani hocamız zaten kimliği açık okulun fotoğraflarını da gönderdi bize. Yani Hı. her türlü bilgi bizim elimizde mevcut. Biz sadece hani bunu dillendirmek ve bir şekilde eğer yapabiliyorsak yardım etmek isteyenlerle okulu buluşturmaya niyetimiz var. O isteyen arkadaşlar, yani yardım etmeyi edebilirim diyebilen arkadaşlar, bize mail atabilirler. Bu videonun altına yorum olarak hani ben ne yapabilirim, nasıl yapabilirim diye soran onlar olursa, biz onlara geri dönüşü hocamızın bilgilerini veririz. Ona hı hı. göre neler yapılabilir? Hep beraber, hocayla birlikte, okul ile birlikte kendileri onu organize edip İyi bir sonuca varmayı düşünüyoruz. Evet bu arkadaşların hepsi genç arkadaşlar. Ee, özellikle ortaokul çağındaki arkadaşların edebiyatla buluşması için, tanışması için ne gerekiyorsa veyahut eğitimlerine küçük bir katkımız olursa ne mutlu bizlere. Şunun üstüne basa basa söyleyelim. Biz hiçbir şekilde gö gönderilenlerin adresi olmayacağız. Doğrudan öğretmenimizle okullarla Direkt irtibat okula evet, sizin e, bilgilerinizi kendisine ulaştıracağız. Hocamızın bilgilerini size ulaştıracağız. Bu şekilde sadece bir aracılık yapmış olacağız. Belki e, bir kişiyken üç kişiye ulaşır. Üç kişiyken beş kişiye ulaşır. Böylece e, gençlerimize de ufak bir katkı iletmiş oluruz diyelim. Öğretmenim eğer eksik kalmış bir şey varsa lütfen bize buradan yazın. Biz de e, tekrar edelim duyuruyor. Artık yayına geçebiliriz sanıyorum değil evet. mi? Evet abi geçen bölümde Valinor'u kurduk. Şimdi muhteşem malikane kısmına. geldi Valinor'u kuracağız. Valinor kuracağız. Kuracağız kuracağız yani Valinor'u coğrafya, şey bulduk, olarak, coğrafya, olarak, coğrafya kurduk. olarak kurduk ondan bahsediyorum. Ama evet. şimdi malikane kısmına geçiyorum. Doğru, ne oluyordu mesela Amerika'da ne oluyor emlak sayfaları oluyor ya böyle havalı havalı dronlarla uçuruyorlar böyle işte evleri tanıtıyorlar falan öyle bir tanıtım bekliyorum senden <gülüyor> hepsi için ayrı ayrı. <gülüyor> Valinor için. Vallınor için değil evler için malikaneler kuruyoruz şu an. Tulkas'ın tamam evi. Işte. Ne diyecek Zafer abi? Diyecek işte şurada bilmem kaç metrekarelik Baliyolar Aynen. Aynen, manzara da tabii. Kaç şu banyo para... var? Önemli bunlar. <gülüyor> <mi>? Ebeveyn banyosu. <gülüyor> Vallınor'da olmazsa olmaz. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> olmazsa olmaz. Yüzme havuzu, çocuk oyun parkı alanı. Bir tek ulmada banyo yok. Suyun içinde ya Orada. Evet vallahi keyifli bir bölüm olacak. Emlak şeyi gibi tanıtım Bölümü gibi bölüm. Evet. Cem okumadığı için bilmiyor abi. Onu anlat. Ben hepsini biliyorum. Hazırlık yapmadan geliyor. Ben süzülmüş bilgi izleyiyorum. <gülüyor> <gülüyor> evet abi. Başlayalım o zaman yavaştan. Dediğim gibi son 10 dakikayı herkese açacağız chatte. Sorularınızı burada canlı canlı yayınlayalım. Ağaçların ışığı abi. yayılmaya başladığı için artık ışığa kavuşmuş oluyorlar. En çok Aure buna seviniyor. Çünkü yaptığı şeyleri daha rahat görebiliyor ve daha hızlı çalışmaya başlıyor. Bu ilk dönem kuruluş şeylerinde Aule hem müteahhit hem amele olduğu için en fazla işi yapan, en fazla çalışan, çaba gösteren Vala o oluyor. Çünkü malikaneleri kurarken %99'unu Aule'nin yardımıyla, Aule'nin eli aracılığıyla yapıyorlar. İlk şeyi tabii ki hepsinin kralı olan şey için e, bir malikane yapılıyor, Manve için tabii. yapılıyor. Ve Manve'nin şeyi işte malikanesi... E, Kendileri yedi yılda oluşturdukları yükselttikleri Tanikoyelte Dağı'nın zirvesine yapılıyor. Tanikoyelte mi? Tanikoyetil mi? Abi bunda farklı değil değil mi? Yok aynısı. Bunda aynı. Tanikoyetil, Tanikoyelte. Artık bilmem onun okuluşu nasıl bilmiyorum. He, tamam ben bunda farklı yazıldı <gülüyor> sandım. Yok yok aynı aynı bunda. Tamam, ee, devasa bir mesken oluşturuluyor şey, rahat yaşaması açısından manvenin. Ve yanına da o meskenin sarayının yanına da bir tane gözetleme kulesi yapılıyor. O gözetleme kulesinde ilk başta Manve'nin kuşları kartallar değil, şeylerdir, şahinlerdir. Ama hani kartallarla da arası iyidir ama Manve'nin asıl kuşları, asıl efendisi olduğu, birebir bağlantılı olduğu kuşlar şahinlerdir. Şahinler o kuleye gelip Manve'ye dış dünyadan haberler getirirler ve okul eden ayrılarak dış dünyaya giderler. Bir de Manve işte Kartalların o zamanki kralı olan Sorontor u şey yapıyor, özel bir yetenek veriyor, konuşma yeteneği e, daha güçlü, daha hızlı, daha bilgili bir hale getiriyor kendi şeyiyle e, gücüyle beraber. O şey de ara ara orada gelip orada maviye dünya hakkında şey yapıyor, rapor veriyor işte Orta Dünya'da olanlar, Melkon'un karışıklıkları, yeni yetişenler ya da kötü duruma düşen şeyler hakkında bilgiler veriyor. Ondan sonra da zaten hani kartallarla beraber uçan bütün kuşların neredeyse şeyi Efendisi ve ıı, babası. yardımcısı, babası mavi olmuş oluyor. Mavi nenevi tamamen safirden ve mavi mermerden yapılmış durumda. Ve mavi mermerlerle duvarları falan yükseltiliyor. Ee, bu mavi mermerlerin çatısı da beyaz ve e, şeyin, e, beyaz ve grinin üstünde diyor. Bu beyaz ve gri dedikleri aralık. Alttaki mermerlerle yandaki mermerler böyle mavi beyaz falan grimsi bir fon oluşturuyor karlarla beraber. Çünkü orası sonsuz kar manasına gelen aynı zamanda o zaten kurulduğu mekan. Onun üstünde de şey var il ve gökyüzünde il ve o mavi katman ik, ikinci katman oradan alınmış dokunmuş havayla bir çatı oluşturuluyor. O çatı oluşturuluyor ve bir ağla kaplanıyor. Bunu palverenle beraber Aule yapıyor. Yalnız o çatıya yıldızlar yerleştiriyor eşi olan da Böyle yıldızlı bir çatısıya sahip Resmen oluyor. Resmen hava üstüne hava. Ya çok havalı bir yer hakikaten yani. Ondan sonra da şey yapıyorlar sarayın çevresine de böyle bir kasaba oluşturur gibi daha hani saraydan daha küçük düzenli yapılar yapmaya başlıyorlar. Oraya da işte vakti geldiğinde Vanya refleri yerleşecek. Ya da misafirleri geldiğinde orada kalacaklar. Bir de e, sonuna doğru anlatacağımız insanlar meselesi var. İnsanların bir kısmı da oraya gelecekler. Onu açıklamasını sonuna doğru yapacağız. Böyle bir kasaba oluşturuyor. O kasabaya da Valmar deniliyor. Hı hı. O kasabanın adı da Valmar. Val oradaki Valmar aslında temelde Manven'in Sarayı ve çevresindeki şeyler yapılardan oluşuyor. Bu bana biraz dolma bahçeyi hatırlatıyor. Bu ek yapılar ek yapılarla biraz şeydir ya. yani. Just hani böyle ufak so, so, so, fak fak O bana yani kişisel olarak şey. Türkiye'nin böyle bir şazı yok arkadaşlar. Domba Bahçe'den esinleniyor yani. <gülüyor> <gülüyor> Ey, "Abi Tolkien Domba Bahçe'den esinlendiği mi?" dedi. Evet öyle dedi. Evet öyle. Zafer abi içinizdeki dalgayı gördün mü? Ben ben de destek çıktı. Hani ben de. Mi? Evet. Bu da senin artık bu oynama zincir Zafer abi. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Domba Bahçe'yi düşürerek yazmış vali <gülüyor> öyle. Olabilir Domba Bahçe. Taşlar ve ulu ağaçlardan inşa ediliyor. Ortak bir şey yapımı var. Zeminleri gümüş, kapıları parlatılmış bronzdan. Vay. Ee, ve bu taşlar hani yerleştiriliyor ama sıva falan kullanılmıyor bunlara. Aulenin büyüsüyle birbirlerine yapışmış kalmış oluyorlar. Böyle Esmer. bir kasaba. Hava üstüne hava bir durum hakikaten. Harbiden. Ondan sonra ikinci sıra bu kralın evini yaptıktan sonra aule. Palurien'le yani Yavanla ile beraber kendi evini yapmaya karar veriyor e, ve devasa boyutta bir ev yapıyor çünkü Palurien de çok güçlü aratardan bir vala olduğu için onun özellikleriyle de Avulenin özellikleri farklı olduğu için aslında iki tane sarayın birleşmesi gibi düşünülebilir bu yapı için hem Yavanla'nın hizmetine ve isteğini karşılayacak hem aulenin hizmetini ve isteğini karşılayacak bir şey yapılıyor. Düzlüğün sınırına doğru yapılıyor bu. Düzlüğün sınırı dedi, dediğimiz ağaçları koyduk ya yan yana. Evet. Onun tanekoltuğuyla olan yani batıya doğru uzantısındaki yere kuruluyor bu saray. Yani manveden çok uzak bir saray değil o şeyin e, zirvenin eteklerinden biraz daha ileri bir durumda yapılıyor S şeyin avlennes sarayı noriye'nin ışığı silpionun kırıltısı ve yıldızların çakmalarından dokunmuş büyülü kumaşlarla doluydu diyor duvarları bu yapım çok güzel çok güzel hikaye ya yani hakikaten böyle inanılmaz güzellikte duvar süsleriyle kaplı ayrıca e, bunlardan başka da örümcek ağı inceliğinde dövülerek oluşturulmuş gümüş altın demir, bakır, bronz tellerden örülmüş nakışlar, dokumalar var. Onlar da duvarlara şey yapılıyor. Vay o vay dokumalardan vay. şey yapılıyor. E, konuluyor. Öyle inanılmaz güzel bir metal işçiliği. Bunlar biraz gösterişe düşkün ya sanki. Hiçbiri de dememiş ki efendim ben de küçük iki katlı bir ev yapayım kendi yani halinde. Şey şimdi örnek yapıyordu herhalde sonuçta. Yani bakın buraya diyor yani en iyisi bu. Siz bunu taklit edin. Saray yapayım diyor. Saray gibi işte. Bunlar muhtemelen biraz eri. Yüksek duvarlı falan bir şeyler <gülüyor> gerekiyor yani. Erice <gülüyor> ruhlar bunlar. Olabilir. Bunlar bence ilk bulduk diye hemen şovlarını yapmışlar. Ya malzeme bol. Malzeme, malzeme bol. bol. Doğru. Bu dokunanların üzerindeki resimler de aynı müziğinde anlatılmış olan güzellikleri resmediyor. Hı hı. Ve Eru'nun muhtemel düşüncesinden geçen iyilikler yansıtılıyor bu dokumalarda da. Yani bu dokumaların görselliği de çok güzel. Hep iyi şeylerden, güzel şeylerden bahsediyor bu dokumalarda. Ee, bir de bu sarayın hemen yani birleşik olarak Palurien'in bahçesi var. Bu bahçe tabii inanılmaz büyüklükte bir bahçe. Palurien'in bahçesi olduğu için hemen her tür ağaçtan dış dünya denilen yerdeki dahil, Valinor'dakiler dahil hemen her türlü ağaçtan var. Bir iki istisna hariç ya da o zamana kadar yaratılmamış ağaçlar yok. Ve bütün şey, yaz, kış her dönem sürekli e, mevsimine göre meyveler oluşuyor. Olgunlaştıktan sonra kitaptaki tabirle pat pat diye yere düşüyor o meyveler hmm. ve auleyle ile Paluriye'nin hizmetkarları onları toplayıp hem efendilerine sunuyorlar o meyveleri hem de gelen konuklara belki de şey yapıyorlardır. Fileyle mamveye şey kasafa falan da getiriyorlardır yani Kesin onu bilmiyorum. Tulkasa bir fileye etmez abi. Fileye etmez o. o biraz zorunlu. Daha sonra o senin evine geçiyoruz. Bu o senin evi bu ev diyoruz ama hakikaten Dilein dediği gibi bunlar hep abartılı binalar yani çok büyük yerleşimler. Öyle ki yani neredeyse bütün Valinor ağaçların bölgesi hariç bir şekilde bir valanın sınırına dek geliyor. O kadar büyük bir, yani bir kıtayı dolduruyorlar bahçeleri ve evleriyle. O senin evi büyük ve ilginç bir ev. Yani Benim için en değişik ev bu ev. O senin evi. Ve Ose her zaman aslında evinde de kalmıyor. Ama ona rağmen şey yapıyor işte evini Valinor'a yapıyor. Şu zamanlarda geliyor bir işte konsey toplantılarında Vala konsey toplandığında geliyor. Daha önce de belirtmiştik. Daha önceki bölümleri izlemeyen arkadaşlar şaşırmasın. Ose burada şey Vala Silmerion'a geçince Ulmon'un şeyi oluyor. E, mayası Mayasın. oluyor. Burada bu kitapta şey yok maya kavramı yok zaten. İkinci ruhlar var ve aynı şey, valalar var. İkinci iki sınıf var. İki sınıf var. Evet, iki sınıf Gerçi sınıf var. olsa mesela burada vala olmasına rağmen daha düşük rütbeli bir vala. O yüzden Ulmon'un emrinde bir vala genelde. Şey. Ama vala sonuç olarak vala. Maya değil. Maya bu kitapta henüz Tolkien maya fikrini geliştirmediği zaman bu. Yapıldığı zamanlar, <gülüyor> ee, şey yap, işte bu toplantılara geldiğinde ya da denizlerde çok yorulup bir kafa dinleyim dediğinde gelip evinde kalıyor. Vali'nin oradaki evinde kalıyor. Evin inşası için onenle o an yani şeyler ruhlar, deniz ruhları şeyleri denizden ya yani çok büyük miktarda inciler getiriyorlar ve evin duvarları inciden yapılıyor. Inci tamamen evin duvarları ve e, zemini deniz suyunda, zeminde su var. İstil e, masraftan seçinilmemiş gördüğünüz gibi. Duvarlardaki dokumalar da böyle altın ve gümüş ışığıyla parlamış sanki e, yüzülmüş balık e, şeyleri derileriyle kaplı. Işıklar hmm. öyle kırılıyor ki yani şeyler bu balık pulları da yani ben herkes bilir balıkları güneşte falan hakikaten değişik yansırlar. Yani. Hı -hı. Değişik bir yansıması var. Çatısı da deniz köpüklerinden yapılmış. Köpükler halinde bir çatısı var. Şatafattan, Şatafat'tan aşağı kalmamış. kalmamış. Ulmo'nun Valinor'da evi yok. Ulmo'nun denizin ortasında bir evi var. Bu Valinor'un kuruluşuna dair olduğu için Ulmo'nun evini buradan bahsetmeyeceğiz. Zaten kitapta da direkt Ulmo şeyde kalmazdı. Ee, Valinor'da kalmazdı. O, ıı, dış denizde kendi sarayında kalırdı diye belirtiyor. Yalnız şöyle bir durum var. Hani çok nadiren Valinor'a geldiğinde ya da bir konsey toplantısı olduğunda ya da Manwe ile bunların araları çok iyi ya sürekli bu kitapta çok kardeş gibiler yani Manwe ile görüşecek görüşmesi gerektiği zamanlar Valinor'a eğer gelmişse bunu Manwe evinde kendi sarayında konuk ediyor yani Ulmo Valinordayken Manwe'nin sarayında kalıyor. Lorein'in evine geldik. Bu ev, bu ev ve bahçesi. Ee, Büyülü gerçekçilik üstüne bir şey yani bu, buna kafa yormuş şey. Ee, Tolkien daha bir detaylandırmış şey yapmış. Devasa ve muhteşem bir sarayı vardı diye başlıyor zaten kitapta da. Onun adı da Murmura Bu sarayın adı. Sarayın ismi, mi? i̇smi Murmura, Murmura ve biraz daha uzaklara, daha doğuya doğru yerleşiyor Evini çok yakın bir yere kurmuyor oriyan. Loş bir şekilde ışıklandırılıyor saray ve dev bahçelere sahip. Yani sarayın kendi binası haricinde bahçeleri de oldukça büyük ve güzel bahçeleri var. Avle tarafından yapılıyor. Bu avle rica ediyor oriyan. Avle de bunu kabul ediyor. Yalnız şöyle bir durum var. Avle bu evleri hiçbir yaptığı Hiçbir evi tek başına yapmıyor aslında. Aule hani baş mimar, baş inşaatçı gibi olmasına rağmen o yapacağı Vala'nın kendisi varsa eşi ve kendi mahiyeti hep beraber yapıyorlar. Ama tasarım falan işlerini Aule hallediyor. O şekilde yapılıyor. Aule ile beraber yapıyorlar ve Aule şey yapıyor. Arvali'nin... Daha e, güneyindeki gölgeli denizlerden getirdiği sislerle kaplıyor, loşluğu o yüzden evin şey e, bahçelerini ve evinin üstünü ve e, şey Valinor'un güneyinde Valinor dağlarının eteklerine kurulmuş oluyor bu şey. E, ama bahçeleri çok daha şeye derinlere ulaşıyor, daha uzun, daha ileri mesafelere ulaşıyor. Hatta şey diyorlar, Silpion ağacının, gümüş ağacının ee, dibin, yani dibi değil de ağaç çok büyük bizim bildiğimiz gibi bir ağaç değil onlar ağaçlar kısmını anlatmıştık devasa bir alanı kaplayan ağaçlar hatta şeyden bahsetmiştik iki ağaç çukurunun arası fersahlarca olmasına rağmen coğrafya ve ağaçların kendisi o kadar büyük ki yan yana iki nokta gibi duruyorlar o büyüklükte bir ağaçtan bahsediyoruz onun dallarının gölgesi bunun bahçelerinin sonuna denk geliyor o kadar yakın ağaçlara Labirent ve karmaşık yollarla dolu bunun ağaçları ve e, şey e, bu labirent işi kendini korumaktan daha çok sorun çözücü e, labirentleri kullanarak e, kendini geliştirici bir yapısı olduğundan Lorient tarafından labirent kullanılıyor. Labirent zaten şey oluyor yani. Bütün e, eski yazılarda da bilimsel ya da e, mitolojik bağlamlarda falan da çözülemeyen, çözülmesi çok zor olan, çözülünce büyük ödüllere, şayet çözülemezse de büyük cezalara neden olan, olanların imgesi olarak kullanılıyor. Bu labirent işinin benim için en büyük yazarı da Jorge Luis Borges'tir. Labirentler üstadıdır o yani labirentler üstüne şeyler yazılırsa Borges'i tavsiye ederim arkadaşlar. Evet. Palurian Lorien'e porsuk, sedir ağaçları ve alacak karanlıkta ağır uykulara sebep olan değişik bir çam türü hediye ediyor. Büyük zenginlikler bahçediyor Lorien'e yani. Onlar da Lorien bahçelerine dikililer ve o ağaçların yaprakları da altta devasa havuzlar var. Havuzları gölgeliyor. Bahçelerinde ateş böcekleri gezinirdi. Ayrıca var da Lorien istediği için bahçesinin derinliklerine yıldızlar bırakmıştı diyor. Hem yıldızlı hem ağaçlarlı falan. Bu Lorien bayağı Vala tarafından da sevilen bir zatı muhterem. Çok kıyak yapılıyor Lorien'e zaten. Harbiden ha. Abi diğerin malzemesini kıskandık. Bahçede bu, yıldız var bu, ya. Yıldız ekmişler bahçeye. <gülüyor> yani dök, dökülmüş vardı tarafından şeye. Lorien ruhları bahçelerde şarkılar söyler uykulu bülbüller şarkıyarak öterlerdi. Etraf gece çiçeklerinin İnanılmaz güzelliktir ki, kokusuyla dolardı diyor. Neden uykulu bülbüller? Daha demin ki çam ağaçları ağır uyku veriyor. Hmm. Muhtemelen o çam ağaçlarının etrafında dolanıp <gülüyor> şarkı söylüyorlar. <gülüyor> o yüzden. Oo, keyif ya vallahi. Çok özel bir bölümü var bu Lorient Bahçeli'nin. Lorient'in de en çok sevdiği bölüm orası. Ee, alaca karanlıkta kırmızı kırmızı parlayan gelinciklerin yetiştiği bir bölge burası. Yani gelincik zaten güzel çiçektir bilirsiniz hani çiçek severler için ilginç bir çiçek. Evet. Ve o kırmızı kırmızı hatta kitapta al al parlayan çiçeklerdi diye yazmış ee, parlayan çiçeklerdi. Ve onlara diğer tanrılar yani diğer valar fumellar adını veriyor o bahçedeki o kısma gelincikli kısma. Yani onlar da şey demek uyku çiçekleri anlamına geliyor fumellarda onlar uyku çiçekleri Lorient'de kendi yapacağı büyülerde er işlerinde falan en çok o çiçekleri kullanıyor. Aynı zamanda da büyülü bir çiçek onlar, onlar şey değil normal sıradan çiçeklerde değil gelinçikler. Bu bahçenin en ortasında da e, kule gibi yükselen bir selvi ağacı var selviler zaten çok yüksek olurlar. Çok yüksek iyice yüksek bir şey e, selvi ağaçlarıyla çevrili bir bölge var pardon. Onun ortasında da silindirin şeyi var. Sarnıcı bulunuyor. Hani bu geçen bölümde anlattığımız şeyin e, Aule'nin yaptığı gümüş ağacın ışıklarının toplandığı Lütfen. şey. Lütfen. E, sarnıç. Sarnıç da şu. Bilmeyen genç arkadaşlar olabilir. içine sıvı toplamak için kullanılan büyük derin havza ya da kap. Lütfen. Şey vardı değil mi? İstanbul'da yere batan sarnıcı var evet, mesela. İstanbul'da arkadaşlar gitmemişse Değil mi? Çok güzel yani. Abi şey, tavsiye ederim yani. standarttır. Avrupalı, Amerikalı bir film yapımcısı geldi mi oraya koyuyorlar kameraları. 70'lerde çekilmiş bir şey var. James Bond evet, film Evet. Orada doğru. doğru. En son da bu Tom Hanks'in oynadığı. Bu ee, veletler, da Vinci'nin 3. filmi. Filminde. Onun finali de orada geçiyor. Ama çok güzel yani. İşte. Hakikaten müthiş güzel bir yer. Orada bir 90'lardan sevgili popçularımızdan seçelim <gülüyor> bir tane. Kim? Çin diye bir kadın vardı. Uh dediğe şarkısı vardı bilen bilir. Evet bu da çok önemli bir şey. <gülüyor> Ama niye önemli? MTV'de o, o sene ödül almıştı. En iyi, en iyi klip olarak. <gülüyor> Yerebatan Sarnıcı'nın içinde çekilmişti. Sadece vermişler. Evet, evet MTV'nin ödülleri. Onu Sarnıcı'a vermişler. Çünkü şey abi mimariden... Tabii bilme... tabii. Ama hakikaten çok güzel o Yerebatan Sarnıcı. Niye gülüyor ya bu? <gülüyor> Zafer abi. <gülüyor> Konuyu bölmeyelim lütfen. <gülüyor> bu sarnıç da bir inci yatağında konulmuş tamamı şey, inciden bir şeyin e, tepenin içine e, konuşlandırılmış şeyler inci e, yatağına konulmuş pürüzsüz bir yüzeyi var oradaki ışıltılı suyu su diye bazen kullanabilir mi su diye anlaşılmasın bu. Iı, ağaçların ışığının evet, suyu bu. Yani e, ne derler? Kuleler yıkıldığında dökülen suları toplayıp getirmiş diye ulme. Hı -hı. Onları doldurdukları sarnıcı ve ağaçlardan damlayanları da tekrar oraya döküyorlar. Oradan da su alıp tekrar ağaçların dibine döküyorlar. O yüzden yani o ağaçların suyu bu. Ağaçların ışıklı Hı -hı. suyu. Hı -hı. Evet. Bu şey tamamen pürüzsüz duruyor ve onun üstüne şey ağaçların gölgeyiyle beraber. Ee, kimi zamanlarda şeyin gölgesi düşüyor. Ee, Tanecuyelte'nin ve e, Vaninor dağlarının. Ve şey Loryen bunları sadece ağacı sulamak için e, biraz su alıp başka bir kaba döküp ağaca, e, gümüş ağacının altına dökmeye götürdüklerinde dalgalanmasına izin veriyor. Onun haricinde hiçbir zaman şeyin sallanmasına izin vermiyor. Bunun en önemli sebebi de şey oradaki yansımada Lorian yani o vala kuvvetiyle birçok gizli bilgiye erişebiliyor, birçok gizli bilgiyi görebiliyor. O Ama yüzden de oradaki akisten ve evet oradaki yani. şeye yansıyor yüzeye yansıyor. Çok iyi bir şey abi. O oradan onun efendisi kimdi? Daha doğrusu suyla görevlendiren Silmo. Hmm, evet. Simo geliyor. Oradan böyle çok da dalgalandırmadan çok yani ona dikkat ederek sadece o zaman oradaki sıvı biraz dalgalanıyor. Onun haricinde dalgalanmıyor. Götürüyor ve şeye döküyor. Ee, simpiyon ağacının dibine döküyorsun. Şimdi e, patrona özel. Viliyor, veriyorum ateşi şu ya an. Yapma Abi ya. yeni bulmuş ya. Tabii ki bu. Sen mi saklamıştın? Ben de arıyorum nerede diye. <gülüyor> Zafer abi kapını çok bak. Zafer abi yan dön. Yan dönersen çok güzel yanacaksın. <gülüyor> bak. Ya komik. <kap> <gülüyor> Aa bana da deyelim. Tamam, evet. Arkadaşlar ful kasa oldum. geldik. Tulkasa. bir de ben açayım. <gülüyor> ya niye açacağım diyorum? Tulkasa özel bu ışık. Bak. Pardon. Bak hemen anlamışlar Tulkas'ın evi geliyor diye. İlgililer anlamıyor bu kadar <gülüyor> buradaki. Abi Tulkas'ın evinin başına böyle bir ışık yerleştirelim. Tabii. Şey, ha şu parlak diskotop yok. Ya. Aynen diskotopu. Turuncu ışığı da vereceksin orada. neydi Saturday Night Fever miydi? Disko ışıkları bizde öyle gördük, değil mi? Tabii Türkiye'de de öyle gördük yani. Zafer abi sen kaç? 79 falan dır. Ay ya. Bilmiyorum da 79 falan o film. Saturday Night Fever. Öyle bir, şey öyle ya. bir şeydir ya. Yani. 79, 78 öyle. İkinci yıl salonları aynı diskotopun odanı tuttu. 80'lerin filmi onunla geçti zaten abi. Doğru. Neredeyse figüran kadar var. 80'ler disco çağıydı yani Aynen öyle. Abi. Sen de dans ettin mi o disco topu altında Zahir abi? Ya. Doğru söylüyor. Gençliğinde bak. Bak. <gülüyor> bak gençliğini yaşatıyor şu an kız sana yaran. Aynen. Ama. Şimdi açacağım bir George Floyd'u. Birilerinin Michael's zoruyla şey. diskoya gitmişliğim vardı da dans etmişliğim yoktur yani. <gülüyor> Ümit abi vardı. Biraz önce gördüm çekti. Ona sorarız belki. Ümit gitmiş olabilir. <gülüyor> o çok kitapsızdır ya. O gitmiş olabilir. Bilmiyorum ama o gitmiş. Gençliğinde gitmiş olabilir. Buradan Şimdi gitmez de. Buradan biz yazar belki. Hani o harbi kitapsız. O Şimdi şey yazıyormuş olabilir. abi. Zafer'le şöyle dans etmiştik böyle dans etmiştik. Yok be o da dans eden falan biri değildir de onun o olabilir. ilginç adamdır yani. O gidebilir. <gülüyor> abi Tulkas'a geçelim. Tulkas için heyecanlanan bir ekip var burada. Bir saniye. Vuuu. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Müzik arkadan ses de yapıyorum. Evet abi. Tulkas, Tulkas yani ilk değil, başta değil. özelliklerini anlatarak başlıyor kitapta. Tulkas diyor L'Oreal'in <gülüyor> <gülüyor> sesinin öyle bir şey istemesin aksine çok güçlü, çok enerjik, çok neşeli, çok e, keyifli bir valaydı. Yani çok önemliydi ve o kadar güçlü ve yaşama şehvetiyle doluydu ki ona şey dedi Valar e, Polderia Tulkas diyor. Polderia Yiğit demek. Hey Bu daha sonra Polderia isminden vazgeçilip bizim Silmalion dönemine geldiğimizde Astaldo denilecek ona. Polderia Astaldo'ya dönüşecek. Ama burada Polderia. Abi bir şey söyleyeceğim. Tabii. Sonraki cümleyi ben okuyabilirim. Heyecanlı. şu an çok merak ediyorum. Beyimizin burada <gülüyor> duran beyimizin. Diyor ki en dinç olan oydu. Uzuvları güçlü ve şehvetliydi. Bu yüzden Polderia diye isimlendirilmişti. Oyunları severdi. Yayların tınlatılmasını, boksu, güreşmeyi, koşmayı, box. <gülüyor> sıçramayı, ağzına kadar doldurulmuş bir kupayı kafaya dikip sallanarak giderken şarkılar söylemeyi. Al işte. Ya ben bu adamı sevmiyorum. Kimi Allah. Ne Dur. çalacağız? İşte geliyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Özel şarkı çalacağız. Özel şarkı çalacağız. Evet. Yalnız bu hani e, inanılmaz güçlü olması, hiç kimseye yenilmemesi ve e, şey diye, diye de bahsedilir. Yani herkes onun demir yumruğundan korkardı. valada da dahil. Herkes onun şeyi ve uvanimorlarda korkardı diye bahsediyor. Uvanimor dedikleri işte şeyler canavarlar, devler ve ogreler denilen o dönem için düşünülmüş devasa e, canavarımsı kötü yürekli yaratıklar. Ee, onlar bile korkardı diyorlar Tulkas'tan ama Makar diye bir vala var o zaman o savaşçı bir vala onun gibi de değildi kavga için neden isterdi nedeni olmadığı zaman kavga etmezdi hatta kavgada bile neşeli bir tip Tulkas hani kavgadan şiddet olarak zevk alan birisi değil gerekli olduğunda kavga eden ve kavga ederken de e, şey gülen şarkılar söyleyen bir tip böyle. eğlenceli bir tip yani onun evi neşe ve şenlik evidir Kat kat göğe doğru yükselen bir evi var. Yani herhalde bir apartman ya da gökdelen türünde bir evi var Tulkası'nın. Yani böyle kat kat gökyüzüne doğru yükselen bir evi var. Ve bronzdan da yanında bir kulesi var. Bronzdan yapılmış bir kulesi var. Ve bakırdan da o kuleyle evi arasında herhalde bir kemer var. Bakırdan dövülmüş bir kemeri vardır diyor. Ee, sarayında yiğitçe başarılar, o başarı hikayeleri, savaş hikayeleri, kavga hikayeleri anlatılıyor ve sport bence yarışmalar yapılıyor herhalde bilek güreşi, güneş <gülüyor> falan gibi şeyler ama i̇şte. hakikaten bu olimpik düzeyde yani birbirinin canını yakmak, aşağılamak için falan değil de hem eğlenmek hem de bir ölçümleme yapmak adına muhtemelen yani her şeyin kalitesi tukastan evet güç sınavlarıyla falan eğleniliyor işte. Bütün bunlar yapılırken evinde büyük toplantılar, spor albakaları falan düzenlenirken de eşi e, şey e, Nesa arada şeye gelir, e, bu toplantılara katılır. Elinde serinletici ve güçlendirici şaraplar, içkiler falan olurmuş. Kadeh kadeh onları şey yaparmış. Dağıtır. Gelen misafirlere Güzel ve Tulkasa. Ne eğlenceli dağıtırmış. evleri ortamları var evet, ya. Tulkasa ne eğlenceli? Tavgadan, dövüşten çıkmıyor sanırsın. Onlarınki öyle. Onlar spor. <gülüyor> Kızdı. Onlar spor. <gülüyor> Ama Nessa bu şeyi e, gürültüyü, kahramanlığı bu savaş hikayelerini bilmem neyi falan çok seven bir şey değil. Valla değil. O daha böyle yani dans edeyim, eğleneyim falan durumunda bir valla. O yüzden mümkün olduğu kadar şey yapıyor. Bu misafirleri falan ağırladıktan sonra ortalıktan fırtıyor. <gülüyor> Abisi o korularına gidiyor. Oraları seviyor yani korulara gidiyor. Ormanlarına gidiyor ve abisinin oradalardan topladıkları şey düzlüklerinden topladığı çimenlikler var. Onlardan kendisini çim bir alan yapıyor. Bir bahçe yapıyor. Gene Palurien onun çimenlerini sonsuza tek yeşil, yumuşak ve canlı kılıyor büyüleriyle ve o onun üstünde dans etmeyi ve şarkı söylemeyi seviyor. O orada eğleniyor. Onun için güzel olan şey e, bu Palurien'in de yardımıyla oluşturdu çimenlik alanı ve orada şarkılar söylemesi falan. Ee, Nessa bu çimenlikte bakirelerin arasında L'Oreal'in çiçeklenisi boyunca dans ederdi. L'Oreal çiçeklenene kadar dans ederdi. Çünkü dans etmekte Van'a kadar hatta Van'a'dan daha iyi değil miydi diye bir soru sormuş burada Tolkien. Hmm. Biz şimdi Van'a mı iyi dans ederdi? Nessa mı daha iyi dans ederdi? Şimdi Feyenoğlu mu döverdi? Filmler döverdi evet. gibi bir durum. İkisi de güzel dans ederdi deyip kapatalım. Kolayı kapatalım. En yani güzel da. dans eder. Luthien şey kız. yani Maya'nın çocuğu bunlar. Evet. Yani. evet orası doğru ama yine de en güzel o dans eder bence. O kadar güzel anlatılıyordu ki o bölümde böyle dans edici. Adam etmişi. eşinin yerine koyuyor. Kötüler mi hiç? Övdükçe <gülüyor> övmüş, övdükçe övmüş. Övsün tabii. Ne güzel Övsün işte. İnsanlar eşlerini övsünler. Kavga gürültü <gülüyor> Bu çok elzem bir bilgi. Hiç <gülüyor> evet. arkadaşlara evet. verdiğin için <gülüyor> teşekkür ederim. En azından kulağına, yani kötü bir şey söyleyeceksen kulağına gitmesin. Öyle. <gülüyor> <gülüyor> evet. Daha sonra Kanon'dan çıkartılmış Salmar ve kardeşi Omar'ın evini bölgesini anlatalım. Bu yalnız şey. Noldoli deniliyor Salmar'a. Ve Omar'a da Amilyo deniliyor. Amilyo ile Samar daha sonra e, şeyden çıkartılıyor. Yani Vala olarak Kanon'dan çıkartılıyor. Omar tem, tamamen çıkartılıyor. Salmar da Ulmon'un mayalarından biri haline dönüşüyor. Hı. O öyle maya olarak kalıyor. Ama Omar ya da Amilyo şeyden çıkıyor. Ee, bu Valmara yerleşiyor bunlar da ve sıklıkla Lorie'nin altında oturuyorlar. Aslında tam bir mekan falan yaptırmış değiller auleye. L'Orien ağacın altında olmayı seviyorlar. Salmar çok iyi bir harp ve lir çalıcısı yani usta düzeyinde çok güzel şey virtüöz birisi. Kardeşi Amilio da o zaman yani Vala arasındaki doğal olarak da şeydeki dünyadaki en güzel sesli kişi. Hı hı. En güzel sesli kişi olmasının yanı sıra da şeyde Rumil bahsetmişti bahçesinde şeye eriyorlar zaten o zaman da demiştik bu yok şey yapıyor bütün şey konuşulan dilleri biliyor hayvan dilleri dahil bütün dilleri bildiği için de bütün dillerde şarkılar söyleyebiliyor. Yani öyle de hem ses güzel hem bütün dilleri biliyor. Her dilde şarkı söyleyebiliyor falan. Günlerini genelde o ağacının altında geçiriyorlar. Ee, bu şeyde harp çalmaktan vazgeçince şey diyorlar küçük bakire Niel Ni, Ni, Likui <gülüyor> diye bir küçük bakire var orada. Ağacın oralarda dans eden bu şarkıyla ve lir çalgılarıyla. Onun gitmesinden sonra da Orane'nin bahçelerine geçiyor, koruluklarına geçiyor şey. Ee, Omar. Ve orada terennüm etmeye devam ediyor şarkılarına. Bunlar biraz Ağustos böceği gibi anladığım kadarıyla. Evet. Ama şey büyük dil bilimci tabii yani. Omar bütün dilleri bilen birisi. Vallahi. Yani onun bir de o şey yani, hayvanlara dillerini. Tabi tabi yani işte kuşlar hayvanlar yani ses çıkartan sesle iletişim yapmayı deneyen herkesin şeyini diliş anlıyordu biliyordu deniliyor. Hmm. Çok güzel bir zaman. Şey. <gülüyor> Oramen'in evine geldik. Oramen dev korulukları var. Yani, Oramen burada da avcı değil mi? Avcı burada da avcı Oramen. Bütün avcıların en büyüğü deniliyor yani burada da öyle. Bütün avcıların en büyüğü Oramen. Ee, Orme şey yapıyor bu korulukları vardı ve bu korulukları çok severdi diye yazmış yani bu ormanları falan çok seviyor. Aynı zamanda e, şeyde annesi Palurien buradaki hikayede kayıp öykülerde Palurien'le Aule'nin oğlu Orme. annesi Palurien de bu korulukları falan çok seviyor. Muhtemelen kendi gücüyle de korulukları daha da güzel bir hale getirmiş birisi doğanın annesi olduğu için. Ve burada bütün hayvanlar neşeyle yaşarlardı deniliyor koruluklarda da. Bu ağaçların olduğu yerlerde koruluklarda genellikle ceylanlar, geyikler falan yaşarken düzlük o ormanların düz alanlarında da e, şey bizon sürleri ve e, koşum takımları olmayan özgür atlar yaşıyor. Buradaki hayvanların tamamen neşeli yaşamasının bir nedeni de korkusuz, neşeli, canlı yaşamaların bir sebebi de burada avcı hayvanlar yaşamıyor bunların korkuluklarında. Hepsi otobur olduğu için avlanma korkuları yok. Avlanma korkuları olmadığı için de barış, huzur içinde gülerek, şen şakrat bir hayatları var hayvanlar. Hmm, orome de avlamıyor. Orome de, Valinor'da Orome hiç ava çıkmıyor. Hiçbir şekilde Valinor'da ava çıkmıyor. Orome şey diyorlar yani e, bu bahçeleri, bu koruları sevdiği kadar... Dış dünyaya gitmeye de çok şey, hevesli, çok seviyor. Hatta Ose'den bile daha çok gittiği dış dünyaya deniliyor. Neredeyse Yavan'la kadar dış dünyada bulunuyor. Ve bu dış, dış dünyaya gittiğinde de şey yapıyor uzaklara falan da gidiyor dolanıyor oraları keşfediyor ve Melkor'un yaratıkları Melkor'un canavarları Melkor'un bozduğu şeylerle falan uğraşıyor ve oradaki canavarları avlıya avlıyor. bütün orta dünyada yaşamış en büyük avcı haline geliyor ve şeyle anılıyor avcılığıyla anılan birisi oluyor ve çok şey büyük bir avcı zaten yani büyük bir savaşçı aynı zamanda. Zaten Silmarillion'da da öyle değil mi? Evet, Silmarillion'da da en büyük avcı en büyük oranı. Valmar'daki ee, sarayı geniş ama yüksek duvarlı değil bununki. Diğer evlere, diğer saraylara göre daha düşük duvarlı, daha alçak duvarlı yani. Zemini ve duvarlarının tamamı o dış dünyada avladığı canavarların postlarıyla, Post, evet. derileriyle kaplı. Her taraf şeyle onlarla kaplı. Duvarların da postlarla birlikte bir de mızraklar, orklar gibi av aletleri de asılı. Onun öyle bir dizaynı var evinin. Her odanın ortasında da gerçek canlı yaşayan bir ağaç var. O ağacın yüksekliği de onun tavanını, çatısını tutuyor o ağaçlar sayesinde. Sütun gibi. Sütun, gibi, yani. sütun, gibi, sütun olarak kullanılmış ama organik sütunlar haline geliyor yani. Ağaçların gövdeleri de andaçlarla ve boynuzlarla doluydu diyor. Şey, avladığı hayvanların Boynuzlarıyla, dişleriyle falan dolu. O reme'nin tüm mahiyeti yeşil ve kahverengi giyiyor. Bunu nerede rastlıyoruz bu şeyin uzantısını? Simalyon'a geldiğimizde orman elfleri, laikuendi dediklerimizde yeşil ve kahverengi giyiyorlar. Hmm, doğru. Daha da geriye gittiğimizde Cermen e, mitolojisinde orman cinleri yeşil ve kahverengi giyiyorlar. Hani Belki de oradan aklına gelmiştir bilmiyorum. Olma ihtimali o yüksek gibi. Olma ihtimali var ve hepsi bu sarayda yaşıyor. Oremen'in sarayında yaşıyor maiyeti de. Hep beraber yaşıyorlar ve çok gürültülü, şenlikli, kahkahalı şeyleri toplantıları var bunların. Ve Orem'e de onlarla birlikte maiyetiyle beraber yani bir üst tavrı yok. Onlarla beraber eğlenmeyi, yemeyi, içmeyi, takılmayı seviyor. Oremen'in eşi Vana bu kadar gürültüyü ve eğlenceyi tıpkı Nesa gibi o da sevmiyor. O kadar şey kafası almıyor yani. Dayanamıyor. Ve e, avı falan da onun kadar sevmiyor yani bir, bir şeylerin peşinden koşmayı falan o şekilde sevmiyor. Ve o yüzden de mümkün olduğunca evden uzakta kalmaya kendi sevdiği yerlere gitmeyi şey, e, deniyor ve o şekilde davranıyor. Çevredeki yabanlıklardan yani ormanın koruduklarının yabanlıklarında bir yerde tamamen karlarla örtülüymüş gibi duran Dur, bütün e, çiçekleri bembeyaz alıç ağaçlarıyla sınırlandırılmış bir bölge var. O bölge Vana'nın bahçesi. Alıç hmm. ağaçlarının o beyaz çiçekleri hiçbir zaman dökülmediği için uzaktan bakınca orada durmadan bir karla örtülüymüş gibi duruyor. Alıç ağaçlarının boyları da yüksek değildir zaten. O yüzden de oralar karla kaplıymış gibi e, görünür ve en çok da o şeyi seviyor. O kendi bahçesinin olduğu kısmı seviyor. Bahçenin derinlerinde, daha derinlerinde bir yerlerde de şey var, e, güllerle çevrelenmiş bir alan var. Ve Vana'da en çok o güllerin olduğu yerde olmayı, orada dans etmeyi, orada durmayı, dinlenmeyi seven birisi. Havası güzel kokulu bu yerin ortasında Aule tarafından yapılmış altın ağacın sarıcı kullinin var. Bu da Vana'nın bahçesinde, kullininde. Aule oraya bir de pınar yapıyor aynı zamanda şey olarak. Bu kulinin altın ışığıyla bütün bahçe ve çevresi şey e, altınsı kehribarınsı bir ışıkla parlıyor. O yüzden de çok şey e, rahatlatıcı, enerji verici bir yer. O çok güzel bir yer ve e, aynı zamanda da bu ışık sanıştaki ışık şeyi de sağlıyor. Oradaki her şeyin e, canlı kalmasını çok daha uzun yaşamasını ve sağlıklı kalmasını sağlıyor. O yüzden çok cap canlı bir bahçesi var şeyin bana. Ve e, kuşlar falan da sürekli orayı ziyaret ediyor zaten. Kuşlarla beraber şarkılar falan söylüyor. Onlarla beraber ve ağaçlar sürekli tomurcuklanıyor, çiçek veriyor, meyve veriyor, tekrar tomurcuklanıyor, tekrar meyve veriyor. Yani e, özel olarak yani sürekli bir canlanma Durumu söz konusu Van'a'nın ve Kulin'in olduğu şeyde. Urven'in yönetimindeki Van'a'nın bakirelerin Silpirelyon solduğunda altın ağacın e, sulamak için kazandan ışık suyu alıp götürüyorlar. Ve onunla işte altın ağacı e, dibini şey yapıyorlar suluyorlar. Ama onun haricinde de tek bir damla su dışarı taşırılmıyor ve hiçbir zaman israf edilmiyor ilk konulduğu günden beri sarnıçtaki altın ağacına suyu ve e, şey e, Auli'nin yaptığı pınarın suları o sarnıcı ışığıyla beraber onlar da sanki ışık sularıymış gibi durarak her zaman sağlıklı canlı neşeli bir yer halinde yaşadığı bir bahçe Van'ın. Vay be burası da havalı. Evet. Havalı olmayan bir yer yok gerçekten. Ama ne detay var be Zafer abi? Çok detay var. Görsel detaylar çok fazla doğa ile ilgili bayağı tarif ediyor. Şeyi evet yani. gözünde tamam. canlanıyor. yani coğrafyayı bilirsen o nerede bu nerede falan onu da oturtturuyorsun. O, o, öyle de ayrı bir keyfi var ama ne hani o başka bir işler yani. Hayır abi İngiltere'de de yani adamın çevresinde görmüş olsa diyeceğim yok en babası işte şatoları var, kaleleri var. Böyle hani tarif ettiği şekilde büyük mimari kitabı yapıyor. Bu İtalya Calvino gibi. Böyle. Evet İtalya Calvino olmayan Olmayan. Neydi? Görünmez, Görünmez yani. Çok iyi yani, çok gerçekten. Iyi. Şimdi yeni kitabını okuyorum zaten. Hangisini? Eğer Bir Yolcu Bir Gece Vedi. Hani şimdi böyle bir kitabı var. Deneme kitabı. Bir de bütün karakterleri de tanıyorsun bu yerleri düşünürken. Kendi yani yerleri... özelliklerine yakın oluyor evet. zaten. Yereşiyor yani. Mizaçlarını aktardıkları şeyler oluyor. Bölgeler Aynen. oluyor yani. Yerli yerine evet. oturuyor yani. Evet. Evet. Şimdi mesela tur ve eşi Fuyi'yi konuşacağız. Bu biraz karamsar bir şey. Evet ya. benzemiyor. Ya, bundan... Hatta bunların çok uzağa gidiyorlar. iyice doğusuna gidiyorlar. Ee, Valinor dağlarının en kuzey ucuna o zaten diğer tarafı da deniz. Oradaki aydınlığa katlanamadılar zaten. Evet. Şey diyorlar ya bu kadar keyifli, neşeli, şenşakrak falan biz buna dayanamıyoruz diyorlar. <gülüyor> bunlar sen Zafer abi. <gülüyor> Okurken yemin ederim aklıma. Ya. Dedim ya Cem ya dilekler ki abi bunlar sen diye. <gülüyor> İçi sıkılmış bunların. Ya o kadar neşeli olmayı sevmiyorum ben. Rahatsız <gülüyor> oluyorum yani. Sen zaten olmuyorsun ki. Hayır, çevremde de öyle habire çok neşe falan beni yoruyor ya. Ben neşe çok yorucu ya. Hiç de değil ya gayet de güzel. Bunlar en kuzeye gidiyorlar abi. Evet abi en kuzeye <gülüyor> Kafaları rahat. Kafaları rahat. İyice uzaklaşıyorlar ve şeyde e, orası iyice soğuk buz gibi bir yer artık kuzeyin şeyi. O en kuzeydeki dağların ve hemen daha da doğusun zaten deniz. Oraya Aule'den şeyi rica ediyorlar bize bir yer yap bu dağların olduğu yerde falan diye. Aule gene kabul ediyor ve gene e, ikisi ve onları mayetiyle beraber onlara kendi mekanlarını yapmaya başlıyor. Ve bunlar biraz şey e, mağaralar şeklinde o dağlara ve toprağa oyuklar şeklinde yapılıyor bunların yeri. Yer üstünde çok küçük bir bölgesi var asıl bütün yaşam alanı şeyde. Altta ve dağların içinde. Biraz cücensi gibi, gibi mağara gibi. Ama hani mağara, dağlarda mağaralar gibi oyuklar var ama normal toprakta da derinden giden şeyler var. Tüneller var yani. Hı hı. Öyle şeyler var. Dağların içlerine derinlere doğru iyice ilerleyen mağaralardan oluşuyor. Ve o kadar büyük bir ağ oluyor ki bu gölgeli denizlerin altına doğru devam ediyor. Yani üst taraf deniz, alttan devam eden şeyler var yani. O kadar, o derin kadar derinden gidiyor, şey dedi. Tamamı karanlık ve yankılarla dolu bu şeylerin tünellerin ve mağaraların ve tüm tanrılar tarafından oraya Mandos ismi veriliyor. Zaten Vefantur'un adı da Mandos diye biliyoruz zaten. Sinmarliyon'da da öyle. Aslında kayıp öyküler dedi. Vefantur şey yapıyor. Artık o salonların namı o kadar büyüyor ki adamın isminin yerini alıyor, Valanın isminin yerini alıyor. Oralara Mandos salonları. Vefanturada Mandos deniliyor. Doğru. Orada Mandos'un oturduğu, çok sevdiği kendine ait bir salon var. O salona da kendi adını veriyor. Ama Vefantur demiyor V ve diyor. Ve e, şey e, merkezinde Silpion'un yani gümüş ağacının bir iki parça çiğinden içine konulmuş bir kabda parlayan o kadarcık bir ışıkla aydınlanıyor yani. Yeterli. Çok yani. loş bir ışığı var. Çok karanlık bir. Şey o da çok loş böyle zaten gümüşlü ışık da çok parlak değil ama bayağı loş karanlığa yakın bir şey var e, salonun ve salonunun e, salonun zemini ve duvarları siyah kehribardan. O. Hem zemin hem tavan tamamen siyah kehribardan. Bu salona daha sonra e, şeyler gelecek. E, yaratıldıktan sonra. Elflerin, ölen erflerin ruhları gelecek. Elfler iki şekilde ölür diyor buradaki hikayede Tolkien. Ya yaralanacak hani silahla falan bir şekilde ya bir yerden düşecek yaralanacak o şekilde ölecek. Vücuda onarılamaz hale gelecek. Ya da kederden ölecekler. Üzüntüden ve kasvetten ölecekler. Ve bunlar o salonda şeyin huzuruna çıkacaklar ölenler, erfler. Mandos'un Mandos huzuruna çıkacaklar. Mandos onlara kaderlerini söyleyecek. Onları yargılayacak. Ve şey yapacak. Ee, onlara e, Mandos'un izin verdiği sürece o salonda kalacaklar. Oturup yaptıklarını düşünecekler. Ee, cezalarını ya da ödüllerini çekecekler. Neyse. O salonda yaşayacaklar. Ve e, bu kitapta yine Silmalion'un aksine ölen erflerin ruhları çocuklarında yeniden var oluyor. Çocuklarının ruhlarına e, eklenene kadar o salonda beklemek durumunda var. Ona da mandos karar veriyor. Sen işte 150 yıl duracaksın, sen 300 yıl duracaksın, sen 500 yıl duracaksın. Neyse. Ona şey veriyor. Bunun hikayesi de aslında demografik bir mesele. Tolkien ilk yazdığı zamanlar şeyi düşünüyor. Yani elf nüfusunun çok fazla artmaması gerektiğini düşünüyor. Elf nüfusunu sabitlemek istiyor. O yüzden elfler öldüğü zaman, Orta dünyada yani Van'in orada kalıyorlar ve çocukların bedenlerinde tekrar ruhlarını buldukları için ölenlerle, geri gelenlerle elf nüfusu sabit olarak kalıyor. Hı. Daha sonra bu fikirden vazgeçiyor. Daha sonra elfler, yani biz memeliler gibi yürüyorlar daha sonra. Evet. Ve e, Fui şey yapıyor, bu salın, ha Fui eşi. Bu salona çok nadir geliyor. Yani pek uğramıyor bu salona. Bu salonu pek sevmiyor. Çünkü o kocasından da daha fazla karanlığı seven birisi. Ya hakikaten içim karardı ya. Abi ne <gülüyor> diyor? Eee ve pek sık gelmezdi. Çünkü gözyaşlarının tuzlu salgılarında mıtmak ve kara bulutlar dokumakla uğraşmayı tercih ederdi. O e, kötülük olması, iyi olması. E, ya aslında burada biraz şey var. E, herkesin acısını çeken Frie yani bir şekilde İsa'nın bütün günahları alması gibi bir durum var. Herkes için acıyı çekiyor. O yüzden neşeden hoşlanmıyor. Yani yaradılacak olanların da acısını aslında fuyi çekiyor. Sürekli ağlamaklı, üzgün ve kederli. Derin hüzünler ve büyük kederlere sahipti. Onlardan çıkan şeyler, bu hisler gözyaşlarının akmasıyla beraber karanlık bulutlara dönülüyor. Rüzgarlar sayesinde dış dünyaya gidiyor. Bazen bir bölgenin üstüne çörekleniyor. Bazen yağmur yağdırıyor, bazen e, orada şey gölge oluşturuyor falan. Yani karanlık bir tip ama yani benim anladığım kadarıyla birazcık da şey işte bu biraz İsa göndermesi gibi. Yani herkesin acısını çeken birisi. Hı hı. O herkes adını acı çekiyor. O yüzden de sonsuz bir acı çekiyor. Söyleyecekli kederli bir hali var. Fui de kendi salonunu yapıyor ve ona da kocasının yaptığı gibi kendi adını veriyor. Fui salonu yapıyor. Bu fuyi salonu şeyden daha da büyük. Ee, Mandosun, Mandos V salonunun dediği salondan çok daha büyük ve çok daha karanlık. Bunun sebebi de şu. Bir tahtı var, tahtında oturuyor fıyı. Yanında da bir mangal var. Ve mangalda tek bir parça kömürün koz hali var sürekli olarak. O kozdan çıkan ışıkla aydınlanıyor bütün salon. O kadar büyük bir salon. O yüzden anormal derecede karanlık bir salon. Sadece o közün ışığıyla ile aydınlanıyor ve şey e, bazaltla yapılmış bütün duvarlar ve yer bazalt taşlarıyla kaplı yalnız şey e, tavanı bunun yarasa kanatlarından yapılmış yarasa tamam işte. kanatlarıyla şey var e, çatısı örtülmüş çok gotik bir yer çok Aynen. gotik bir yer yani hakikaten gargoyleler gibi bir şey evet muhtemelen Fui yani. orada ölen insanları bekliyor yani şey insanları hani daha tabii bu kurulduğunda insanlar yok da insanlar yaradılıp öldükten sonrası için bu tarif. Orada ölen insanların ruhlarını kabul ediyor. İnsanların acıya, sayısız kötülüklerden, Melko'nun müziğe yerleştirdiği şeytani temalar insanlar bu yüzden gelirdi diyor. Yani Melko'nun yetiştirdiği şeytani kötülükler o müziğe yerleştiği, aynur müziğe yerleştiği temaların kurbanı olarak gelirler diyor buraya. Evet. Burası çok hoşuma gitti benim tarife. Yani evet güzel. Tarifi. Hakikaten yani şey katliamlar, yangınlar, açlık ve talihsizlikler, salgın hastalıklar ve karanlığın tüccarı olan felaketler, gaddarlık, keskin soğuk, şiddetli acılar ve tabii ki olmazsa olmaz kendi aptallıkları yüzünden gelirler. <gülüyor> <gülüyor> Fuyu şey yapıyor tahtında oturup onların ruhlarını okuyor. Bazılarını şey yapıyor bir kısmını ee, Valinor'dan, yani, e, ne de, Valinor dağlarının dışına yani dış dünyaya tekrar gönderiyor bir kısmını. Orada Melkor bu insanları yakalıyor ve e, Angamandi yani demir cehennemleri, Melkor'un e, madenleri. Oraya götürüyor Melkor ve orada büyük acılar çekerek yıllarca çalışmak zorunda kalıyorlar. Cehennem. Cehennem. Aynen. Yani. Sayıları çok daha fazla olan bir kısmı ise insanlardan şey yapıyor. E, Morniye diye bir kara gemi var. Bu ölmüş insanların ruhlarının gemisi. morniyet kuzeyde, daha kuzeyde demirli bir gemi. Ama insan ruhları belli bir sayıya ulaşıp Morniye ile güneye götürüleceği zaman oradaki şeyden e, limanından ayrılıp Mandoz Salan'ın uygun limanlarına geliyor güneye inerek orada insan ruhlarını gemiye yükleniyor. Gemiye yüklenince geminin murakabatı, kaptanı bilmem nesi yok. Gemi hayalet gemi gibi kendi başına hareket ediyor ve insan ruhları yüklendiği zaman gemiye samurdan yelkenleri açılıyor ve güneye doğru Arvaline doğru yolculuğu devam ediyor. İnsanlar şaşkın ve acı dolu bir halde son bir kez Valinor'u görebilir miyiz diye kafalarını çevirip bakıyorlar. O sadece o ışık geçitinin olduğu yerden Görebilme ihtimalleri var. Bir daha asla burayı göremeyeceklerini bilerek hem korkuyla hem büyük bir acıyla orayı görmeye çalışarak güneye Arveden'in en güneyine doğru gemiyle götürüp bırakılıyor. Oralar yıldızlı ışığıyla aydınlatılıyor. Ağaçların ışığı gelmiyor. Orada e, artık şey olana kadar e, kıyamet savaşı gerçekleşip yeniden doğuş var olana kadar beklenmek zorundalar ama en azından işkence, acı gibi şeyleri çekmiyorlar. Sürekli sonsuz bir bekleyiş gibi bir bekleyiş aralarında kamp kuruyorlar, konuşabiliyorlar falan. Loş bir ışıkla aydınlanıyorlar şey ama mi? şey değil. Araf. Araf gibi. Burası da araf tarifine benziyor. Hmm, doğru. Çok az sayıdaki insanda şey yapılıyor. Onlarda işte cennet bahşediliyor onlara. Tanrıların habercisi olan Nornore'nin Emrine veriliyorlar. Takibine veriyorlar. Nornori onları Mando salonlarından alıyor. Ya atlı arabalarla ya da bir kısmı çok güzel atlarla Valinor'un bahçelerinin içinden geçerek şeye gidiyorlar. Valmar'a gidiyorlar. Mahve'nin kasabasına. Cennetlikler. Cennetlik. <gülüyor> Ve dünya son olana kadar kıyamet da yeniden İkinci ayındırmızı söylenene kadar orada tanrılarla beraber yaşama hakkını kazanmış oluyorlar. Mutlulukla, neşeyle, zevkle, keyifle. Vay be. Bu da cennet tasviri. Yani üçe bölüyor şey e, bu kitapta ruhların durumunu insanlar için. diye gönderiliyor cehennem. E, Arvalin'in güneyine gönderiliyor. Araf bekleme ve Valin orada kalmalarına izin veriliyor cennet. Ama şeyi belirtmesi güzel. Çok çok daha az bir kısmı. <gülüyor> Kesinlikle ya. Çok iyi orası. Arafa da es çok güzel. Evet. Arafa da en yüksek sayıdaki kişi Arafa gidiyor. Aynen. Cehennemlikler de az. Cennetlikler daha az. Araftakiler çok kalabalık. Asıl kalabalık olarak. Ailenin yardımıyla yapılan tüm Valalar, e, Vala saraylarını anlattım diyor Rumül. Hı hı. Ama bir saray daha var ki Makar ve kızgın kardeşi Mehsen'in o sarayı ikisi ve mahiyeti yaptı. Aule bu sarayın yapılmasına karışmadı. Diye. O yüzden çirkin bir saray Evet. Makar ve Mah ise e, Mandos'tan uzakta olmayan bir yere, Mando Sarayı'ndan uzakta olmayan bir yere, kuzeye doğru bir yere şey yapıyor. Saraylarını yapıyorlar tamamen demirden ve çok çirkin, estetiksiz, sıfır süsü olan bir saray. Bunlar çok kavgacı tandırlar ikisi de vallalar. İkisi de savaştan, kandan, e, mücadeleden hoşlanıyorlar. Bütün şeyleri, dertleri, günleri o çirkin saraylarında oturup işte oraya gelen savaşçılarla kafa yoz birbirlerine girmek yani. Güreşçi bunlar Savaş... bunlardı abi? Güreşçi de değil, daha vahşiler bunlar yani şiddetten besleniyor Terörüze bir tarafları var yani. Allah Allah. Ve şey yapılıyor hatta o kadar uzun süre kavgalar falan oluyor ki kimi savaşçılar kendi aralarında savaşırken herhalde bir arena gibi düşünmek lazım ama sonuçta kan dehşet falan bile olsa ölüm yok. Baygın olanlar aşırı yorulanların falan arasında makar bunları izlerken kız kardeşi maalesef dolanıyor onları daha vahşi savaşmaları için hem gazlıyor daha kötü durumda olanlara da özel canlandırıcı bir içecek veriyor ki savaşmaya devam etsinler, eğlenecek eksik kalmasın diye. Tam gıcıklar ya bunlar. Ya bunlar tam şey böyle yani şiddeti seviyorlar. Şiddet hikayesini seviyorlar. Savaşmayı, kavga etmeyi. Yani mesela ne diyorduk? Tulkas'ta bir neden olması lazım. Bunlar nedene gerek görmüyorlar yani. Herkesle kırlı gürlüler ve hiçbir vala bunların evini ziyaret etmiyor zaten. Hiç Benziş kimse kaydı. gelmiyor. Sadece Tulkas geliyor. İşte bu kadar. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Hatta Mandos'la mecbur görüşmek istediklerinde tam Mandos'un evlerinin önünde bunların bu sarayları sırf bunların arasından geçmemek o eve yaklaşmamak için yollarını uzatıp dolanarak gidiyorlar Mandos salonlarına. <gülüyor> Tulkas bunları hiç sevmiyor aslında. Kötü olduklarını biliyor yani hırcı gürcü olduklarını. Bunlar da Tulkas'ı hiç sevmiyorlar. Bu Tulkas'ı sevmeme nedenleri de şey Tulkas dövüşürken dövüşmekten keyif almıyor ya hani birini yok etmekten canını acıtmaktan bilmem ne gerektiği için yapıyor. O yüzden de hani nedensiz bir şiddete sahip olmadığı için Tulkas'ı sevmiyorlar. Tulkas da bunların gereksiz şiddet yapıyor diye sevmiyor. Tulkas'ın gitme sebebi bir şey. Çok uzun yıllar boyunca Valinor'da barış içinde yaşadığından ham kalmayın bir gün gücüm şeye e, savaşmak gerekirse savaşmaktan kopmuş olmayayım ya yani, perteleşmeyeyim diye aslında idman sahası olarak kullanıyor bunların o yeri. Orada gidip idmanını yapıyor dönüyor. Ya kimse <gülüyor> kimseden hoşlanmıyor aslında. Yani. Tulkas kullanıyor bayağı ortamı. Evet. Tulk Zeki de aynısı. Zeki ya, abimiz. Ee, ve zaman zaman Makar'la da güreşiyorlar. İki tanrı <gülüyor> da güreşiyorlar. Asıl büyük olay o zaten yani. Makar şey, Makar'la maalesef kendi tarlarında oturup ve millet savaşırken izlerken ya da savaş naraları ve çığlıkları dinlerken ya da marşlar söylenirken falan makarın e, şeyinde dizinde savaş baltası var. Kız kardeşim Mahsin'in ise mızrağı var. Onların savaş aletleri onlar. Bu ikisi şey de yapıyorlar. E, Zaman zaman dış dünyaya gidiyorlar. Ama Melkor'un en etkin olduğu, en yakın olduğu yerlere falan gitmeyi seviyor bunlar. Çünkü Melkor'un yarattığı şeyi seviyorlar. Kötülüğü, kargaşayı, anarşiyi ve bozulmuş tedirgin olma hissini seviyorlar. O yüzden oralara kadar gidiyorlar. Mel Melkor'la kafalar biraz uyuşuyor yani şiddet açısından. O belli canım. Ee, başka ne diyebiliriz bunlarla ilgili? Evet, ev yani saray kocaman ve çirkin bir şey. Sadece şeylerle aydınlatılıyor, meşalelerle aydınlatılıyor. Duvarların tamamı e, parlatılmış zırhlar, kalkanlar, baltalar, kılıçlarla dolu her yer bütün ev. Güleş seviyorlar. Evet, güleş seviyorlar. <gülüyor> Onların şeyde o yani onu öyle seviyorlar. Nadiren bu savaşlar sona eriyor. İki sebeple. Bir, ya dış dünyaya gidecekler. İki, Valar toplantısı olacak. Onun haricinde full savaş var. Yani bir nevi negatif Flash TV gibiler yani. Aynen. Ne olursa olsun orta dünyada bunlar aralarında kavga etmeye devam ediyor. Aynen, yani. oynamaya devam. Benzetme süperdi zaten. Flash TV. Yani negatif, negatif Flash TV. TV. Yani <gülüyor> orada oynuyorlar, bunlar savaşıyorlar yani. Bu iki kardeş diyor Valinor'un kapanmasından önce Orta Dünya'ya yolculuklara çıkıyorlardı. İşte o Melkor'un kargaşasını, anasını sevdikleri için oralarda dolanıyorlar. Onu seviyorlar. Ve diyor Rumil Valinor'un kuruluşu tamamlandı yani. Hepsinin sarayı yapıldı. Ve ee, Tanrılar mutluluk içinde ve huzur içinde yaşamaya başladılar. Bunun iki sebebi var. Makar ve Mase hariç huzursuzluk çıkartabilecek kimse yok. Onlar da kendi evlerinden çıkmayıp bir huzursuzluğa neden olmuyorlar. Melko da henüz oralara gelmiyor, uzakta duruyor. O yüzden de bir cennet halinde yaşa yaşıyorlar orada. O sırada onları yaşarken çok mitliler. Eriyo doydu mu abi Erol? Ha, ölkü bitti diyor. Öyküyü daha önce dinleyip bu konuda kafa yoran bir tane kız çocuğu şey diyor. E, Melho'nun oraya hiç gitmemiş olmasını yani e, Valinor'a hiç gelmemiş olmasını ve Aule'nin yarattığı bu güzellikleri bozulmadan görmüş olmayı çok isterdim diyor. Ay canım benim. E, bir tane çocuk da erkek çocuk bu da şey diyor. Ben diyor şey isterdim diyor. E, Makar ve Measen'in sarayında olmak isterdim. Çünkü <gülüyor> diyor kuşanabileceğim kılıç ya da bir bıçak alabilirdim diyor. Evet. Daha sonradan da vazgeçiyor. Yok yok diyor. En güzeli Oromen'in sarayında olmaktı herhalde diyor. Linda da şey diyor çocuğa. Evet diyor Oromen'in sarayında olmak cidden çok güzel olabilirdi. Hı -hı. Erol şey yapıyor. Ben diyor daha doymadım diyor. Daha fazla şey dinlemek Hadi. isterdim. Yani çok e, iyice şey, işte Valar kutlu. Valar çok büyük. Valar çok ulu. Ve ben bunlar hakkında çok daha fazla şey öğrenmek isterdim ama ayak seslerinden anladığıma göre diyor uyku mumları getiricileri uyku mumlarını getiriyor. Ya yani bir bölüm daha, bir bölüm işte. daha burada sona eriyor. Erol'un uykusu Erol diyorum ya çok hoşuma <gülüyor> <uykusuz gülüyor> öyle demek. Erol, Erol'le uykusuz geceler yine, tam heyecanlı yerinde bıraktılar yine. Ya bu Erol diyor ya, lisede Erol vardı bizim yani sınıftan arkadaş. Çok fırlamaydı yani işte okulun dayılarından bir çocuk. Bir de şey vardı, e, Türkçe hocamız vardı, o da böyle hani ım, maskülen bir kadın Buna kızardı şey yapardı. Adını hiç Erol demezdi. Erol derdi. <gülüyor> <gülüyor> Hocam bana niye öyle diyorsunuz yumuşak gibi falan? Sen Erol'sün derdi. <gülüyor> <gülüyor> o her ererlediğinde o çocuk attı bunun. Hadi o zaman eriyor. <gülüyor> eriyor. Ama Erol'lu ya. Eriyor, pardon. Eriyor. Abi ben size bir şey söyleyeyim bu Silme içindeki detaylardan daha sanki böyle. Tabii bu çok çeşitli şeyler düşündü. Ya Silmarion, derleme ve kendisi tarafından derlenmemiş. Şeye, detaya girmeye çekinmiştir Christopher Tolkien. Çünkü ihtimalle. detaya girdikçe tutarlılığı sağlamak daha zor. Doğru. Daha yuvarlak bir hat çizmen lazım ki Hobbitlerle Yüzüklerin Efendisiyle Çünkü evet. Bu Doğru. kadar detay verdin mi her uzantıyı ona göre bağlaman ha gerekiyor. Abi. Paradigma çok arttığı zaman yani uğraşsan da birleştiremeyebilirsin. Yani samimi bir şekilde çalışsan da birleştiremeyebilirsin. O yüzden daha bir genel kitapta bir silim Bu daha büyüğü, daha masalsız bir kitap. Çok i̇şte. güzel bir ya, Çok şiirsel çok şey. tasvirleri var değil mi? Benim de çok hoşuma gitti hmm. o betimlemeler hakikaten. Yerlerinde evet. oturuyor evet, her tabi şey. Tabii daha işte bu Melkor Savaşı'ndan falan bahsedeceğiz. Orada hani bayağı neydi insansı tanrılar tavırları falan var. Birbirlerine ayak yapıyorlar, kandırıyorlar bilmem ne falan. Keyifli bölümler yani. Aa, bir dahaki bölümde <gülüyor> renkli ışıma ihtiyaç çok. Çünkü konu ne? Melkor'un zincirlenişi. Ama ve lakin, Tulkas'ın geldiği yerlerde yine ışığım açarım. <gülüyor> şu ışığı bir kaybetsin. Al, bulmuş vallahi. <gülüyor> Kusura bakmayın. Artık ben onu eve götürüp onu da yapacağım. <gülüyor> yani bu, bu kadar aymazlık olmaz. Telefon gibi yanımda taşıyacağım. Bölümün sonuna geldik. Şimdi evet. bakalım e, chatte şu an herkes yazabiliyor. Sorularınız evet. varsa hızlıca sorularınıza bakalım. Ondan sonra da bu haftalıkta Kayıp Öyküler bölümünü kapatalım. Bir tane arkadaşımız şey yazmıştı. Kayıp öyküler kaç bölüm olacak toplamda diye. Bütün evet. bölümleri yapacağız işte. Bütün bölüm 10 ya. bölüm müydü abi? <gülüyor> kitap 10 bölümde evet. ama hani kimileri çok uzun oluyor ikiye bölüyoruz. Öyle bir sıkıntısı var. Evet yani normalde 10 bölüm normalde ama bazı bölüm. bölümler ikişer bölüm. İlk kitap herhalde 13 bölüm falan olacak. 13-14 bölüm olacak. Evet zaten şu an 3 bölümü bitirmiş olduk. Bakayım başka yorumlar sorular var mı? Ee, okulun adresini soranlar var. Onu Açıklamaya daha sonra video bitiminde yazacağız. Ee, yayının başında yaptığımız duyurunun detaylarını e, videonun altına açıklamaya yazacağız. Bakıyorum. İyi geceler, emeğinize sağlık. Herkes gayet güzel dinlemiş. Abi Tulkaz geldiğinde heyecanlananlar çok fazla. Onları da yazmışlar. Cem'in kankaları. Evet. Tulkazçılar. Abi senin tavsiyen ne? 6-45'ten sipariş etmiş bir de Silmarillion'u Sercan. O sen daha e, çok seviyor Ben 6.45'i daha çok seviyorum. Demişsin. Ben de herhalde okuduğum için, Itaki'den okuduğum için. İtaki, Itaki daha temiz anlatıyor. Yani şey daha zor anlaşılması. Ama daha kelime seçimleri daha oturuyor gibi geliyor Itaki'de bana. Bir de İtaki'de şey, Silmarillion'un sonunda... E, Hangi bölümler var daha belki? Ee, akalabet, akalabet var. Akalabet var. Akalabet çok. Üçlüklene dair, dair bölümleri var. 6.45'te onlar yok. yok. Onlar ayrı. Sadece Silmarion var 6.45'te. Evet. Kelime seçimlerini daha doğru buluyorum 6.45'in o yüzden seviyorum. İmla hataları birazcık daha fazla diye ben 645'te şeyler mi? evet okudum. Ben yani. kendim de imla kullanmadığım için anlayabiliyorum. Bilmem ne. Yani. Bilmem Müzaffer abi. Hiç sevmez Zafer abi. İlla kullanmayı. Bilmiyor değilim. Kullanmıyor. kullanmıyor burayı tercih, burayı evet, <gülüyor> açıklığa ol. kavuşturalım yani. Bilmediğimden değil. Karşı. Tabi tercih olarak kullanmıyor. Mesela şöyle oluyor. Ben bir yorum gönderiyorum Zafer abi ya da bir soru. Zafer abi işte telefonla Whatsapp'tan ne diyorsun? Zafer abi bir yazıyor bana bir paragraf. Aralarında nokta dahi hiç, hiçbir dahil hiçbir imla işareti yok. Bir, bir nokta, büyük harf. Tamam. Büyük çıksın için için Tamam tamam. Bundan sonra... Şey sana yazarken şey yap. Abi alıştım Arkadaşlar. ama ben. Gereki yani. gerek, gerek yok zaten sonra? <gülüyor> alıştım. Evet. Evet bölümle ilgili sorular varsa soruları alalım. Yoksa evet. kapatalım. yoksa kapatalım. Ne Aynen. kadar oldu? başlayalım? Abi bir saat dokuz dakika oldu. Umar, umarım umarım birazcık yetmiştir. Yani karnını doyuramayız evet. da şey bir ön operatif olarak yetmiştir burada. Evet e, bölümü sonlandıralım. Bölümle ilgili soru yok galiba. Gayet de güzel anlattık malikaneleri değil mi abi? İşte emlakçılık. Emlakçılık. Sana sunum yaptıracağız bundan sonra. Arkada şeyler böyle efektler dönecek. Bir o kaldı zaten <gülüyor> bir de sunum yapsa. <gülüyor> abi ışık bende var. Ha, sen sende ışık. Işığı çeviririm ben. Tamam. Şey tamam. yaparız abi. işte Fiyat bilgisi için DM. <gülüyor> Vaninor, Vaninor'da Oramen'in sarayı. Aynen. DM'den iletilmiştir efendim. <gülüyor> Bundan sonra Bu ben. sarayların hepsinde şey var. Her katta tuvalet, banyo ve ebeveyn <gülüyor> banyosu <Ebeveyn>. mevcut. <gülüyor> abi bölümü kapatalım. Ee, bu hafta da bizimle olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Kayıp öykülerde bu hafta 200 kişiye ulaştık abi canlı yayında. Ben... Yani sevindim yani en azından. Çünkü Kayıp Öyküler normalde de Silmarillion gibi çok fazla izlenmesi tercih edilmiyor. Ya aslında edilmeyen. çok masalsı ve güzel. Aslında hani şey yap, yapılsa hani ee, ne derler bu tür hikayeleri seven insanlara ulaşabilsek çok daha kalabalık olabilir. Evet. Çünkü bu hani Silmarillion hakikaten didaktik bir kitap. Bu öyle değil. Bu bayağı masal gibi bir kitap. Hakikaten yani. öyle. Masalsı bir kitapmış. Ben de yeni okuyorum bölümlerle birlikte. Arkadaşlar bölümü sonlandırıyoruz. Teşekkür ederiz bizimle birlikte olduğunuz için. Zafer abicim verdiğim ilgiler için teşekkür ben ederiz. Ederim. Sevgili patron teknik düzenleme için teşekkür ederiz. Hiçbir aksilik çıkmadı maşallah diyelim. <gülüyor> ee, arkadaşlar kanalımıza e, abone olun. Abone olmayanlarınız varsa beğeni tuşuna basmayı ihmal etmeyin. Bugün aklıma geldi normalde unutuyorum bunu. Söyleyeyim dedim. Yılda bir kere söylüyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Çok konuşuyorum bu hiç aklıma gelmiyor ya. Neyse siz anladınız. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. İyi akşamlar.